Uzun bir aradan sonra ara verip tekrardan bir araya geldiğimiz Sahih-i Bukhari dersi Çarşamba günleri ilan ettiğimiz üzere yeni ders programımıza göre Bukhari okumaya devam edeceğiz. Hac ibadetini eda etmek için gitmeden önce başlamıştık. Bu hayırlı ve mübarek olan kitaba Allah nasip ederse okumaya, istifade etmeye devam edeceğiz. Ancak benim sizlerden bir ricam olacak. Bu kitabı okurken, bu derslere katılırken, günün hadisleri Aleykümselamu Ben Bala Rukat'a günün hadislerini en azından elimizde çıktı, bilgisayardan çıktı alıp gelebilirsek, elimizde böyle A4 dosyalarıyla yaklaşık olarak 2-3 hadis alıyoruz zaten. ortalama olarak her derste elimizde böyle kağıt kalem olarak gelirsek daha faydalı daha faydalı olur. Notlar alırız. Tabii bu en hafifi. Gönül ister ki herkesin elinde bir Buhari olsun. Elinde o kitapla gelsin bu derse ve bu dersin dışında evinden çıkarken arabasında, yanında koltuğun altında Buhari olsun. Sürekli oradaki hadisleri ne yapsın? Okusun. Evet. Mesela hafta Yapmış olduğumuz ilanları tekrardan <gülüyor> sizlerle paylaşalım. Çünkü çok arkadaş hala programları zapt edebilmiş değil. Hala soruyorlar. Hocam hangi gün hangi ders olacak diye. Hafta içi, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri derslerimiz oluyor burada. Salı günleri de Fatih hocamızla, Yunus hocamızın dersleri oluyor. Pazartesi günü burada saat 8'de toplanıyoruz. 8'de bir araya geliyoruz. Veyahut da 8'den biraz önce. Pazartesi günü genelde oruç günü olduğu için dersten önce saat 8 gibi, 7'yi 50 geçe gibi, 8'i kala gibi burada bir iftar programı oluyor. Geçen hafta buna başladık. Bu hafta da devam edeceğiz Allah nasip ederse. Sizler de o gün derse gelecek olanlar böyle o günü fırsat bilip oruç tutan kardeşleriyle birlikte iftar yapmak isterse ne yapsınlar? Buraya o vakitte biraz... Fedakarlık yaparak erken gelsinler Ve buradaki o iftar programına, dersten önceki iftar programına katılsınlar. Ardından da sekiz buçukta ne yapıyoruz? Riyadu Salih'in dersimizi okuyoruz, başlıyoruz. Çarşamba günleri sekiz buçukta, şu anda bulunduğunuz üzere Sahih Bukhari derslerini yapacağız. Cuma günleri ise tefsir dersi. O da sekiz buçukta olacak, cuma günü sekiz buçukta. Bu cuma günkü derslerden hedeflediğimiz gaye son 3 cüzü, Kur'an-ı Kerim'in son 3 cüzünü yani amme Cüzü, Tebareke Cüzü ve Kadiseme Cüzü bu derslerde ne yapılacak? Yakın vadede tefsiri yapılacak ve ezberlenecek. Yani hem tefsir yapılacak namaz surelerinden başlanarak hem de gelenler bu sureleri ezberleyecekler, bizlere burada dinletecekler. Bu da ne olacak? Bir vesile olacak bu derste katılan kardeşlerimiz için ki onlar ne yapsınlar? Bu son üç cüzü, Kur'an-ı Kerim'in son üç cüzünü mealiyle, tefsiriyle ezberlemiş olsunlar, bilmiş olsunlar. Namazlarında okurken ne okuduklarının farkında olsunlar. Çünkü namaz çok önemli bir ibadet. Az sonra gelecek <gülüyor> ders esnasında da. Yani namazında, gafil olan insan, namazında gafil olan insan, hayatının diğer alanlarının tümünde gafil oluyor. namazında gafil olan, namazını dost doğru kılmayan, namazını tam anlamıyla oturtamayan bir kimse her şeyiyle, şartlarıyla, namazdan önceki, namazın içindeki rükünleriyle, vacipleriyle, sünnetleriyle bunları tam anlamıyla bilip oturtamayan, namazda huşuğu yakalayamayan insanın hayatının diğer alanları da ne oluyor? Gaflet oluyor. Çok çabuk hataya, çok çabuk günaha düşebiliyor her alanda. Ama namaz doğru olduğu zaman allah Allahu Teala'nın duyurduğu üzere inna salate <gülüyor> tenha anil fahşai vel munker muhakkak ki namaz o namaz ki ne yapar tenha alıkoyar anil fahşai vel munker fuhşiyattan kötülüklerden ve munker olan şeylerden alıkoyar eğer kıldığın namazın böyle bir görevi yoksa seni koymuyorsa demek ki ne var sıkıntı var artık namaz rutin hale gelmiş ne demek rutin adet haline gelmiş yani ezan okunuyor artık böyle Yani bazı insanlar var işte evden işe, işten eve gide gele gide gele yıllarca aynı yolu kullandığı için Bazen yol esnasında araba kullandıkken hocam bir uyuyorum Yani uyuyarak bile diyor doğru yolda da, ne yapmaya devam ediyorum arabayı sürmeye devam ediyorum yani uyuyorum kalkıyorum uyuyorum kalkıyorum o arada araba da kullanıyorum Artık o yolda gidip gelmek onun için ne olmuş? Rutin olmuş her şeyi ezberlemiş Anladın? Yolun neresinde çukur geleceğini neresinde e, Tümsek olacağını ezberlemiş Artık böyle gidip geliyor, gidip geliyor. Şimdi namazda bu hale gelirse Allahu Ekber, Subhaneke, Allahümme ve Hamdik. Subhaneke'den başka bir şey okumazsa kul Allahümme ba'ed beyni ve beyne hataya gibi ve cehtu veçke elin lezi fata ve sanavati vel ardu hanife ve mâ'anemine al-muşrikin inna salati ve nusuki ve mahiyaya ve mâti lillâhi rabbil alemin Subhaneke'den başka bir sürü istifta duaları var. Sonra Fatiha'yı hızlı bir şekilde Burada Ramazan'da kısa bir tefsirini yapmıştık Fatiha'nın hatırlasınız. Oradaki manaları düşünmeden okur tabii insan Allah'a bağlı namazın inna atayinakel sahibini sahibini yani fohşiat koymaz. Niye alı koymaz? Çünkü sahibi bunu rutin hale getirmiş. O sebeple cuma günkü dersler de çok önemli. Bu derste de katılımın son derece önemli olmasını önemli olduğunu sizlere vurgulamak istiyorum. Mazartesi, çarşamba ve cuma günleri burada ...bu tanslerimize devam edeceğiz. Bâb-u mâ yukrahu minette ammuki ...vel-tenazuhi vel-gulûvi fiddin ...vel-bida' İmam Bukhari rahimahullah ...dindiğiniz üzere biz hangi kitabı okuyoruz? Bukhari'nin hangi kitabını, hangi bölümünü ...okuyoruz? Kitabu? Kitabu'l-i'tisami ...il-kitab-i ve sünnet ...sünnet, Kur'an ve sünnete ...i'tisam etme. Ne demekti ...i'tisam? <gülüyor> Tutunma. Ondan sonra ...tutunup ona ne yapma? Mülazeme etme. Ne demek mülazeme etme? Olabilir. Devam etme, devamlık. Kitap ve sünnete tutunmak ve devamlılık. Süreklilik. İhtisamın manası bu. allah Teala onun için ne diyor? وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا <gülüyor> Allah'ın kitabına, Allah'ın dinine, ipine davın. To tutunun topluca. Ama nasıl bir tutunma? Anlık bir şey değil. Süreklilik arz ediyor. <gülüyor> Selefi menhecin Ehl-i sünnet mennecinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de sebatkar olmaktır arkadaşlar. Pazartesi, perşembe oruçlarına başladıysan devam edecek o. Yanar döner olmayacaksın. Gece namazlarına başladıysan Ramazan'da değil, bütün sene devam edeceksin. Kur'an tilavetini başladıysan, hatimlerin varsa Ramazan'da değil, sene içinde her gün senin bir virdin olacak. Bu sebeple Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ahabul <gülüyor> e'male illallahi Allah'ı Allah-u Teala'nın en sevdiği ameller, ona en sevdiği olan ameller nelerdir? Devam. Edve muha. Devamlı olan. Ve in kalle. Az bile olsa. Az da olsa amelin devamlılığı Sürekli söylüyoruz. Bir günde kalktın, 300 okudun ama 3 hafta hiçbir şey okumadı, okumadın. Bu çok büyük bir hayır değil. Çok büyük bir hayır değil. Her gün 5 sayfa oku ama her gün oku. Her gün 5 sayfa oku ama her gün oku. Dileceksin ki sen evden çıkmadan önce... ...gününe başlamadan önce... ...senin neyin var? Bir virdin var. Kur'an-ı Kerim'den okuduğun bir zikrin var. İşte i'etisam bu demek arkadaşlar. İ'etisam bu demek. Bir gün çok iyisin... sokakta yürürken başını dahi kaldırmıyorsun. Harama bakmıyorsun. Ezan okunduğundan cami desin. Ertesi gün... ...fitne arıyorsun kendine. Ezan okunuyor. Ya diyorsun şimdi yetişemeyiz. Bahane arıyorsun. Böyle değil arkadaşlar. Her gün... ...her gün... ...i'etisam yani muhtasim olacaksın. Yani... mülazim olacaksın. Yani sebatkar olacaksın. Bu vabde hatırlarsanız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin <gülüyor> visal orucu hadisiyle İmam Bukhari bizlere e, taammuk etmemenin. Ne demek taammuk? Aşırı gitmemek. Haddi aşmamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bizler için en güzel <gülüyor> örnek var. Sahabeler görüyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin visal orucu tuttuğunu Ne demekti misal? İftar, misal, i̇ftar, iftar etmeden, iftar etmeden, sahur etmeden, ertesi günü ne yapıyorsun? Oruç diyorsun. Peş peşe, ne yapıyorsun? İftarsız ve sahursuz oruç tutuyorsun. Sahabeler bunu görünce, Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın böyle yaptığını görünce, ne yapıyorlar? Hemen, onlar da risal yapıyorlar. Ramazan ayının son günleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Diyor ki ben diyor sizler gibi değilim. Yani aşırı gitmeyin bu bana has bir şey. Bu bana özel bir şey. Sizler gibi değilim ben. Ben sizin gibi değilim. Ben farklıyım. Rabbim beni ve Rabbim beni ne yapıyor? <gülüyor> Yediriyor, içiriyor. Ama sahabeler hayra olan hırslarından, ibadete olan hırslarından dolayı visale devam ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızıyor. Tabi Ramazan ayı bitiyor. Şevval hilali gözüküyor. Bayram geliyor. Aleyhisselatü vesselam, Visali ne yapıyor? Visal orucunu kesiyor, durduruyor. Şayet diyor, Hilal devam etseydi ben ne yapacaktım? Visale devam edecektim. Bunu kızarak söylüyor sahabelere. Yani kendi kafanıza göre bir dindarlık yapamazsınız. Allah'ın sevip razı olduğu şeyler benim size gösterdiğim şeylerdedir. Ve bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinde aşırı gitmenin yanlış olduğunu bizlere beyan ediyor. Mesela İmam Muhammed İbn Abdülrahimullah vîsal yaparmış. Ama nasıl yaparmış? Sahura kadar. Sahura kadar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizlerden kim visal yapmak isterse ne zamana kadar yapsın? Sahur. Yani iftarda yeme, ne zaman ye yemeğini? Sahurda ya. Bu bazen Mekke'ye gidenler bir durum umreye giderken Ramazan aylarında özellikle değil mi? Ramazan ayında gidiyorsun. Bazen dışarı çıkamıyorsun. İftarda sadece bir su içebiliyorsun. Yemek yemek yiyemiyorsun. Sahura kadar ne yapabilirsin? Misal yapabilirsin. Ama bunun ötesine geçebilir misin? Geçemez. Bu bab arkadaşlar bizlere <gülüyor> sünnete bağlılığı öğretiyor. Sünnete iltizam etmeyi öğretiyor. Bu dini kendi zevkimize göre, bu dini kendi kafamıza göre allah Teala bunu daha çok sever niyetiyle, mantığıyla yaşayamayız. Yani bunun örneklerini bu çağda çok daha görüyoruz. Cehalet arttıkça, Kur'an ve sünnetten uzaklaştıkça İnsanların kendi hevalarına göre, kendi zevklerine göre din yaşadıklarını görüyorsunuz. Bu sene haçta bir gün oturuyoruz. Araf Arafat gününden önce, Arefe gününden önce, Arafat'a çıkılmadan birkaç gün önce galiban bir genç delikanlı Avrupa'da bir ülkede çalışıyor, işçi. Anadolu'nun bağrından çıkmış, saf hiçbir şeyden haberi yok. Hacca gelmiş. Tabii cehalet. Yani Allah'ı seviyor, Resulü'nü seviyor. Allah'ın dinini seviyor ama yeterli mi? Yeterli değil. Eğer bu sevginin yanında ilim olmazsa muhakkak o adamın dininde ne olur arkadaşlar? Bidatler olur. Şirk olur. Her şey olur. Değil mi? Yani bugün tarikatçılar Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmiyorlar mı? Se seviyorlar değil mi? Ama ilim olmadığı için ne hale gelmişler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e Allahu Teala'ya eş koşar, denk koşar hale gelmişler. İşte dedik ya ne, ne yapacaksınız? Nasıl gideceksiniz Arafat'a filan sorduk bu çocuğa. Dedi ki biz dedi yürüyerek gideceğiz. Dedi ki, hayırdır ya. Niye yürüyerek gidiyorsunuz? Avrupa'dan gelmişsin, 4000 5000 euro para ödemişsin. Niye yürüyerek gidiyorsun? Dedi ki ya bizim gelmiş olduğumuz dedi kuruluş bizleri ikiye böldü. Dedi ki hacılarını yürüyerek yapacak olanlar Haclarını otobüslerde binerek, binerek yapacak olanlar. Biz dedi şeye yazıldık. Yürüyerek yapacak olanlara yazıldık. Dedim yani var ya ki senin şu anda bulunduğun konuşmuş olduğunuz otelden Arafat'a, Minaya gitmen, oradan Arafat'a gitmen, ertesi gün o akşam Müzdelife'ye dönmen, tekrardan Minaya gelmen, bayram günlerinde taşlama yapman 30-40 kilometre yol yürümen demek. <gülüyor> sen dedi sen yani yürümek istersen bu, bu ibadetleri Yürüyerek yapmak istiyorsan, sen Arafat'ta hakkıyla dua edemeyeceksin demektir allah Teala Teala'ya. Yorgun olacaksın. Sen müzdelife de sabah namazından sonra vakfe yapamayacaksın. Dua edemeyeceksin demektir bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta neden namazları cem etti? Öğlenle ikindiyi neden cem edip öğlen vaktinde kıldı? Duaya vakit kalsın diye. İlim zikrederken bunu hikmet olarak zikrediyorlar. Öğlen ikindiği cem ediyor. Öğlen vaktinde kılıyor. Ta ki akşam güneş batana kadar ne olsun? Duaya uzun bir vakit olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binmiş yine dua ediyor. Ellerini indirmeden. Dua ederken elinden asası sopası düşüyor. Onu alırken bile aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Tek eliyle alıyor ki elini ne yapmamak için? Duada indirmemek için. Sen yani hangi mantıkla bunu yapıyorsun. İşte bu taammuk demek bu. Tanattu demek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Helekel mutanattiun." Aşırı gidenler, bu şekilde davrananlar helak olurlar. Nasıl helak olur? Bu adam haştan bezer. Yani şeytan ona öyle bir gelir ki ibadetten bile bakmışsındır soğumuştur. İbadetten bile soğur hale gelmiştir. Demek ki arkadaşlar taammuk demek yani aşırı gitmek, haddi aşmak. Kulû Bunların her biri yasaklanmış, haram olan şeylerdir. Allah Teala ya ehlel kitabe la taglû Ey ehli kitap, ne yapmayın dininizde aşırı, aşırı guluv. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam iyyakum ve'l guluv. Guluvdan sakının. Haddi aşmaktan sakının diye buyuruyor. Sizden öncekilerin helak olmasının sebebi neydi diyor? Dinlerin de aşırı, aşırı gitmeleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu nerede söylüyor biliyor musunuz? Bayramın birinci günü cemarat dediğimiz akabe taşlaması yapılırken söylüyor. Aleyhisselatü vesselam o gün yapılacak ve bayramın ikinci ve üçüncü günleri yapılacak olan taşlamalarda kullanılacak taşları vasfederken diyor ki parmakla böyle atılan büyüklükte olan taşlar olsun. Yani fukaha diyor ki bunu vasfederken Nohuttan büyük, fındıktan küçük. Nohuttan büyük, fındıktan küçük. Hasa el harf deniyor bu Arapçada. Hasa el Yani böyle parmakla atılabilecek. Bu kadar taş atabilir misin parmağına? Atamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Atmaz diyor ki, Bazı insanlar gördü, Fındıktan büyük taşlar atıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam bunların fındıktan büyük, <gülüyor> parmakla atılabilecek olan taştan daha büyük bir taş kullanmalarını görünce, diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, İyyâkum vel gulûv. İyyâkum. Ne demekti İyyâkum? Geçen derste söyledik. Sakın ha. Sakın ha. İyyâke. Bu İyyâke na'budaki lafız olarak aynı ama mana olarak aynı değil. İyyâke burada tahzir. Sakın. Diyor ki, ''İyyâ kum vel gulûv'' aşırılıktan sakının'' Sizden öncekileri helak eden şey neydi? Dinde aşırı gitmeleri. Şimdi tarikatlar tutmuşlar Zavallı insanlara, yaşlılara, teyzelere, amcalara diyorlar ki gece kalkacaksın şu saatte 10 bin kere, 5 bin kere en az ne yapacaksın? Allah, dilini de diyor böyle tavara değdireceksin Damağının üstüne Böyle hani dilinle oynamayacak, kalbinden böyle Tespihi de kalbine koyacaksın. En az 5000 kere diyor. Bunu diyor zaten eşek 5000 kere yapıyor diyor günde. En az. O mertebeden başlayacaksın diyor. Ardından diyor 10.000 bin, on bin, 20 bin ne yapacaksın gideceksin. İşte bu gülü var arkadaşlar. Ne asıl itibariyle böyle Allah diye bir zikir var. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikirlerinde. Ne de bu adette, bu sayıda böyle bir zikir var. Sen bunu yaparsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahit seni kalkıp görseydi sana ne derdi? Yani bu kadar taş atanları gördüğünde Diyorsa sana haydi haydi daha sertini söylerdi. Huzeyfe radıyallahu anh. Selepten bu ifadeleri kullananlar var. Resulullah gönderilseydi, Resulullah bugün hayatta olsaydı, Resulullah görseydi ifadeleri var olduğu için kullanıyoruz. Mesela Huzeyfe radıyallahu an diyor ki bakıyor insanlara sahabenin artık böyle son dönemleri. Sahabelerin artık büyüklerinin öldüğü dönemler. İnsanlara diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün kalksaydı, bugün kabrinden dirilseydi, Allah ona hayat verseydi, sizi görseydi, kıldığınız, kıldığınız namazda, namazına baksaydı, kıble hariç hiçbir şeyi tanımazdı. Evet. Kıbleye yönelişinizin dışında, kılmış olduğunuz namazın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı namazla hiçbir alakası yok diyor. Bunu ne zaman diyor? Sahabenin sonlarını diyor. İnanın arkadaşlar, bugün kılınan namazları, kıldığımız namazları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görseydi, ne derdi acaba? Deminden bahsetti ki yani. Dışarıdan bakan oyun oynuyoruz zanneder. Herhalde cemaatle camilayla kılınan, Allah ıslah eylesin, namazları gördüğünüzde, <gülüyor> baktığınızda Bu açığını neyle kapatmak lazım? Gece namazlarıyla, nafilelerle, gece namazına kalk. Cuma günkü tefsir dersini niye başlatıyoruz? İşte bunun için başlıyoruz. Allahu Ekber'de şöyle. ilk rekatta Amme yok ya. Amme suresini oku. Ok. Allah Resulü Aleyhisselam'a Kur'an namazda Kur'an okurken azap ayetleri geldiğinde ne yapıyordu Aleyhisselam? Allahumma inni auzu bike minen Ateşten sana sığınırım diyor. Ya yani sen düşünsen Amme okuyorsun. Değil mi? Amme sayfasının son ayetlerin son o sayfanın son ayetlerinde ne diyor Allah Teala? Fazukufu felen nezidukum illa azaba. Allah'ım inni azabıkeminen Namazda bunu de. Fazukufu felen nezidukum illa azaba. Allah'ım inni azabıkeminen Değil mi? Ondan sonra innelil innelil muttaqina afaza Allah اللهم konuş, münacat et yani. İste, dua et. Ki namaz namaz olsun. Ama Allahu ekber Allahu ekber, Allahu ekber, Evet. Demek ki arkadaşlar dinde taammuk etmek, aşırı gitmek, haddi aşmak nehyolunmuş bir Husus. Ayrıca cidal, münakaşa, münazara, buna mira, mira deniyor, mira. Bu da yasaklanmış, nehy olunmuş bir husus. Bugünkü hadisimiz bununla alakalı. Sahabenin iki önemli zatı, sahabenin en hayırlı iki adamı, Ebu Bekir ve Amar. Ebu Bekir radıyallahu anh ve Omar radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde tartışıyorlar. Konuyu daha sonra göreceksiniz, öğreneceksiniz. Bunun ardından Allah-u Teala Hucurat suresindeki o ayetleri, meşhur bilinen ayetleri indiriyor. Yani birisi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelen bir kabile var. Temim oğulları. ben Temim. Duydunuz mu bu kabileyi? Temim oğulları. Çok maşır. Hala var. Temimi. Okursunuz böyle Arapların? Temimi. fulan Temimi. Hala o kabile var yani. Temim oğulları. ben Temim. Yaklaşık olarak hicretin dokuzuncu yılında bu yıla ne deniyor? Amul Vufud. Artık insanların akın akın Temsilcilerini gönderip Müslüman oldukları sene. ben O Temim de o sene gelip Müslüman olmak isteyen kabilelerden bir kabile. Biraz geç kalmışlar. Alimler diyor ki ben O Temim kaba ve sert bir kabile. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmet ibn-i rivayeti diyor ki Eşeddünnasi aleddeccal ben O Temim. Deccale karşı en şiddetli olacak insanlar ben temimden çıkacak diyor. Yani Deccale karşı sert adamlar. Bu kabile geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. <gülüyor> ne yapacaklar? Müslüman olacaklar. Huneyn savaşının ardından. Huneyn savaşında asıl onu anlatacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kabilenin önde gelenleri var. Rivayette de geliyor buharide. Akra' İbnu Evet Habis. Duydunuz mu sahabeyi? Akra ibnu Habis. Duymanız lazım. Bu sahabe Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Hazreti Hasan ve Hüseyin'i öperken gördüğünde ne diyor? Ben, ben, ben. Benim de on tane çocuğum var diyor. Hiçbirini öpmedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? allah Teala senin kalbinden diyor rahmeti çekip aldıysa ben ne yapayım? Yani bu kabilenin başında gelen lider olabilecek vasıfta olanlardan bir tanesi de bu. Akra İbn Habis. Hazreti Ömer diyor ki kabile, bu kabilenin bu komitenin görüşme heyetinde komisyonunda bulunacak adamların başında Akra İbn Habis olmasını istiyor. Hazreti Ömer'in damarı çekiyor adamı, sert adam. Akra İbn Habis çok sert bir adammış. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ebubekir e diyor ki hayır diyor. yani peygamberimizle görüşecek olan bu kabilenin komisyon başkanı Ka'ka İbnu Ma'bed İbnu Zurara olsun. Diyorlar ki bu sahabe hakkında Ka'ka İbnu Ma'bed Zurara hakkında çok böyle cömert, halim, selim hatta lakabı şeymiş. Tayarul Furat. Fırat nehrinin akın neyi ee, akıntısı yani Cömert akıyor yani yağ duruyor herkese dağıtan bir adam. O da var Onu çekmiş. Az sonra hadisini de buna işaret edeceğiz. Alimler diyorlar yani Hz. Ayşe kimin kızı? Tabi Bekir Biraz daha böyle Ayşe'de ne var radiyallahun hada. Hilim var böyle biraz daha şey. Hafsa kimin kızı? Ömer'in kızı. Hafsa'nın bazı şeyleri var mevküfleri var böyle yaşadığı şeyler var aynı böyle babası diyorlar yani E, etkileniyor demek Damar çekiyor yani. Değil mi? Genler bugün gen diyorlar ona. Şimdi Hazreti Ömer diyor ki Akra İbni Habis olsun. Akra İbni Habis Peygamberimizi dedi ki Hazreti Hasan Hüseyin'i öperken görmüş bir adam. Yani, ne yapıyorsun diyor Peygamberimiz. Sert kabile yani çocuk kucağı alıp öpülür mü? Enes İbni Malik diyor ki Radiyallahu anh Peygamber Aleyhisselam çocukları ne yapardı? Kâne yukabbiluhum Öperdi. ya şu muhüm diyor ki koklardı. Şimdi bazen böyle severken insan çocuğunu ne yapar? Koklar böyle değil mi? Bu da bir yani eğer bir insan bunu yaparken aklına Peygamber'in fiili gelirse yani bu fiilden dolayı değil. Peygamber'e iktidadan dolayı insan ne yapar? Ecer alır. Yani peygamber'e iktida örnek almaktan dolayı insan ecer alır. Peygamberimiz insanlığı gereği çocuğu öperken kokluyor. Dedik ya. İlim öyle bir şey ki, çocuğu severken bile, koklarken bile ecir alırsın arkadaşlar. Enes öyle diyor. Alırdı, çocukları öperdi, koklardı ve sıkardı. Peygamber böyle alıyor, sıkıyor, seviyor. Akraibni Hâbis ise diyor ki, sen ne yapıyorsun ey Allah'ın açıldı? <gülüyor> On tane çocuğum var, bir tanesini daha öpmedim. Bu Akraibni Hâbis, Huneyn Savaşı'nda tabii, daha henüz Müslüman olmamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir peygamber ki, öyle bir davetçi ki insanları ateşten öyle diyor alimler. Cehennemden parasıyla da satın alırmış. Ne demek bu? Akra ibn-i Habis diyor ki biraz böyle parayı malı seven bir adam. Hem de liderliği var hem de sert bir adam. Huneyn savaşından sonra ganimet geliyor. Diyorlar ki bir vadi dolusu dağın eteği ne var? Koyun. Düşünsene ganimet gelmiş. Peygamber Aleyhisselam diyor ki Akra İbn-i bu senin olsun. Yani Aleyhisselam bak ne yapıyor? Akra i̇bn Habesi ateşten neyle çekip alıyor? Parayla. Bu çok önemli bir davet metodu. Evet. Bu insanları satın almak değil, insanları ateşten kurtarmak, çekip almak. Kimi insana bu söküyor, kimi insana bu fayda veriyor. Paranı yani harcaman gerekiyor, harcayacaksın davette. Adama yemek ismi adama hediye elbise alacaksın, adama hediye ayakkabı alacaksın. Eğer adam kalbi oraya meyyalse, kalbi oraya böyle doğru atıyorsa, ama kim adamlar var ki? Rukhane, kim bu Rukhane? Radiyallahu anh. Rukhane, duymadınız mı Rukhane'yi? Meşhur güreşçi. Diyor ki, cahiliyeden beri güreşmiş, kimse bu adamın sırtını yere vuramamış. <gülüyor> Diyor ki, benim sırtımı yere vuran ancak ne olur? Allah tarafından desteklenmiş bir adam olur. Peygamber aleyhisselatü da geliyor güreşe. Rukhane. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle güreşiyorlar. Peygamberimiz adamın sırtını alıyor yere vuruyor. Şaşırıyor. Bir daha istiyor. Peygamber aleyhisselatü güreş. Yine güreşiyor. Peygamber aleyhisselam yine sırtını yere vuruyor. iki. Diyor ki üçüncüye bir daha yapalım. Çünkü O zamana kadar sırtını yere vuran adam yok. Rukhane'nin. Bir daha yapalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alıyor bir daha yere vuruyor bunu. Diyor ki Şehadet ederim ki sen Allah-u Teala'nın Resulüsün, elçisin. Şimdi Rukhane bundan anlıyor. Tamam <gülüyor> mı? Şimdi davet böyle bir şey arkadaşlar. Davet böyle bir şey. Kimisi var ayetten, hadisten direkt söylersin anlar. Kimisi var ki senden bir hediye bekler. Senden böyle bir ikram bekler. Değil mi? Geçen hafta derslere gelirken. Yani buraya gelirken derslere gelirken <gülüyor> yanınıza birilerini getirmeniz lazım. Ne için? İnsanların ateşten çekilip, alınıp kurtulması için. Sen bu adamı buraya getirmezsen, ya bu adamı şehevat dediğimiz, şu şehevi şeyler, duygular, ameller çekecek, alacak. Televizyonun karşısında, sokakta, orada burada gezecek, zayi olup gidecek. Ya da şu şubuhat, bir tarikat, bir cemaat, bir grup bu adamın elinden tutup ne yapacak? Alacak, götürecek tekkeye, götürecek dergaha. Bu adama ne yapacak? allah Teala şirk koşturacak, bir yapacak, işletecek. Bunları yapacak. Sizlerin her biri birer davetçi, davetçisiniz arkadaşlar. Daveti de yaparken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yapacağız. Kimi zaman malınızla, kimi zaman evinizi açarak geliyor bir adam, açım diye gidiyor evinden sonra yemek var mı? evini açacaksın, misafir ağlayacaksın, yemek ikram edeceksin, hediyeler vereceksin, paranı arayacaksın. Çünkü bir kişinin hidayetine vesile olman, yeryüzü dolusunca kırmızı develere sahip olmandan daha hayır. Gayret istiyor yani. Çalışacaksın ya, gayret edeceksin. Millet bir partiye, millet bir cemaate, millet bir gazeteye abone toplamak için sokak sokak dolaşıyor. Sen Allah'ın dinine, tevhide, Cennete çağırmak için oturuyorsun. Böyle bir şey yok. Ben kurtuldum. Yeter diye bir şey yok. Herkes Allah rızası için planlı ve programlı olarak bir davetçilik misyonunu yüklenmesi lazım. Evet. Tabii Ömer diyor ki Akra İbni Habis olsun. Bu Belutem'in temsilcisi. ediyor. Ebû Bekir dedi ki hayır. KK İbn Ma'bed İbn olsun. Ebû Bekir diyor ki Ömer'e sen diyor bana muhalefet etmekten başka bir şey yapmıyorsun. Yani benim tersimi söylüyorsun. Ben dersem onun tersini söylüyorsun diyor. Ömer diyor ki hayır diyor kesinlikle senin diyor muhalefeti senle ayrı düşmek için yapmadım bunu. Böyle bir derdim böyle bir niyetim maksadım yok. Sesleri yükseliyor bu sefer. Ömerle Ebubekir'in sesleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda sesler yükseliyor. Ardından Allah Teala diyor ki: "Ey yellezine amanu la terfa'u aswatekum fawqa sawti'n-nabi." Ey iman edenler, seslerinizi Peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın. Ve la techeru seslendiğiniz gibi, birbirinizle konuştuğunuz gibi peygamberle konuşmayın. An tahbata a'malukum entum Zira böyle yaparsanız Bir de bakarsınız ki, amelleriniz boşa gider, siz farkında değilsiniz. Amelleriniz boşa çıkar, farkında değilsiniz. Yani allah Teala bizleri neyle uyarıyor? Peygamberin huzurunda ses yükseltmemek. Peygambere, bizlerden birbirimize seslenirken, Şakir gibi seslenmemek. Eğer böyle yaparsak, bunun karşılığında neyle tehdit olmuyoruz? Amellerin, Amellerin boşa gitmesiyle. Şimdi siz gelin bir de şunu düşünün. Peygamber böyle söylemiştir ama bizim hocamızın, şeyhimizin bir bildiği vardır diyerek peygamberin sesinin üzerine ses değil, peygamberin sözünün üzerine söz koymanın ne kadar tehlikeli olduğunu düşün arkadaşlar. Yani se se sesinin üzerine ses çıkarmak böyleyse sözünün üzerine, emrinin üzerine, sünnetinin üzerine bir sünnet çıkarmak Nice olur? Nasıl olur? Ne kadar tehlikeli bir şey değil mi? Tabii bu tehlikenin farkında kimler olur? İman sahibi olan insanlar olur. Arkadaşlar. Umursamayan adamlar pek ne yapmazlar? Umursamazlar. Diyor ki Allah Teala innellezine yaquddun aswatehum Allah'ın yanında seslerini kısanlar var ya, resulünün yanında. Seslerini kısanlar var ya, ulaike'llezine emtahanallah Allah Teala onların kalplerini bununla ne var? Sınar. Bu bir sınavdır. Lehum mağfiratun ve ecrün azim. İşte onlara gerçek bir mağfiret ve gerçek bir mükafat vardır. Yani Allah-u Teala bizlerden Peygamber'e karşı Peygamber'in yanında nasıl bir edep takılmamızı istiyor? Sesimizi kısaltarak konuşmamızı. Ya Muhammed diye seslenmek yasak. O dönem Peygamber'in seslenmesi. Ya Resulallah. Ya Nebiya Yallah, Değil mi? <gülüyor> Yani bunun aksini yapmak, amelleri çık boşa çıkarabilecek kadar tehlikeli. Yani muhataba dediğimiz, seslenişle bu kadar tehlikeliyse, onun sünnetine, onun emirlerine aykırı çıkmak, dinde aşırı gitmek, dinde guluğa düşmek, bunun için işte insanları ne yapıyor? İnsanları helak ediyor. Yani buradan çıkarılacak şey bu. Ders bu. Çok dikkat etmek gerek. Yani insan... Umurunda olmadan bir söz söyler. O söz o adamı o adamın yaptığı amelleri boşa çıkarır. Farkında değildir. Hazreti Ömer <gülüyor> Ravi, İbnü i Zübeyir. Kim bu İbnü i Zübeyir? Arkadaşlar Selefi tanımamız lazım. Sahabeyi tabiini Selefi tanımak lazım arkadaşlar. Şimdi Michael Jackson kim dese herkes o meşhur Amerikalı Rapçi, dansçı, değil mi? Herkes biliyor. Kim bu İbn-i desem? Kim bu İbn-i Adı ne? Adı Abdullah. Abdullah i̇bn Beyir. Abdullah i̇bn Beyir, Zübeyir Ebu Bekir'in ailesine nasıl bir yakınlığı var? Abdullah İbn-i kimin torunu? <gülüyor> evet, söyleyin. <gülüyor> Abdullah i̇bn Beyir, Şöyle söyleyeyim. Ayşe'nin, Ayşe radıyallahu anh'a Abdullah İbn-i teyzesi. Yani Abdullah ibn Zubeyr kimin torunu? He? Ebu Bekir'in torunu. Babası Abdullah ibn Zubeyr'in babası kim? Zubeyr ibnu Al-Awwam. Bu kimin kocası? Esma'nın kocası. Esma kim? Ebu Bekir'in kızı, Ayşe'nin radıyallahu anhum kardeşi. kardeşi. Olayı rivayet eden bu. Yani i̇bn Zubeyr anlatıyor bize bu olayı, kavgayı, gürültüyü, seslerin yükselişini. Diyor ki Abdullah ibn Zubeyr. Ebu Bekir'in torunu. Diyor ki, bu ayet indi. Fekâne Ömer, bu ayetten sonra diyor Ömer, velem yezkûr zâlike an ebîhi yani Ebu Bekir. Ravi diyor ki, İbnü i Zübeyir Ömer'i anlattı bize. Babası Ebu Bekir'den bahsetmedi. Arapça'da dedeye ne denir? Baba da denir, denebilir. Yani bir insan dedesine babalarım atalarım gibi. Ne diyorsunuz? Appo, Appo kime? Dedi. Evet. Ne diyor Yusuf Aleyhisselam? Vatbaatu millete abai. Yusuf Aleyhisselam Kur'an-ı Kerimde Yusuf suresinde. Vatbaatu evet. ben diyor. İttbaatu millete abai. Babalarımın dinine ne yaptım? İttibat ettim. Kim o babaları? İbrahim'e. Ve İshaka. Ve Yakub. Yusuf'un babası kim? Yakup Yakub'un babası? İshak. İshak'ın babası? İbrahim. İbrahim. İbrahim. Yusuf aleyhisselam normalde ne demesi lazım? Ecdadımın, dedelerimin dinine uydum. Ama ne diyor hepsi için? Vetteba'tu millete Âbâ'i. Babalarımın. Arapça'da ataya yani ecdada ne denedebilir? Baba denebilir. Onun için İbn Zübeyir diyor ki, ravi diyor ki, babası Ebubekir'i diyor ne yapmadı. Zikretmedi. Ebubekir'le alakalı bir şey zikretmedi. Ama Ömer'le alakalı zikrettiği şey çok geniş. Ömer diyor bu hadiseden sonra böyle sesini yükseltmesinden ve ardından bu ayetin inmesinden sonra İza haddasa'n-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem bihadisin haddasehu ka'hi's-sirari lem yusmi'hu hatta yastafhimahu. Ömer radıyallahu an bu hadiseden, bu olaydan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir şey konuşmak istediği zaman, bir kimsenin, yanındaki bir kimseye sır verirken, sır verirken, konuştuğu gibi Resulullah'la konuşurdu. Yani sır veren insan nasıl konuşuyor? Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yestefhimehu, Ne demek? Anlamıyordu. Tekrar Ömer, duymuyorum Ömer. Niye Ömer korkuyor? Niye Ömer korkuyor? Anh. Amellerinin boşa gitmesinden korkuyor. Edebe bakın arkadaşlar. Adaba bakın. Ne kadar örnek alınması gereken bir edep ve adap. Bugün de çıkmış. Gerizekalı dangalaklar peygambere sünnetine ittiba etmenin gerek olmadığından, sünnetin dinde yeri olmadığından, hadislerin şüpheli olduğundan bahsediyor. Sahabeye bakın arkadaşlar. Yani öyle bir topluluktan bahsediyoruz ki ayet onlarla ilgili ayet yaşıyor onlarla ilgili yaşanıyor olaylar. Bir olay yapıyorlar. Bir hata küt ayet iniyor. Hemen edepleniyorlar. Ne yapıyorlar? Kendilerine çekidüzen veriyorlar. Kendilerine çekidüzen veriyorlar. Kendilerine adam ediyorlar. Ayetlerle. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları onaylıyor. Böyle yapın şöyle yapın diyerek. Sen de kalkmışsın. Sünneti dinden koparmaya çalışıyorsun. Kafana göre bir din. Kafana göre bir din. Yusuf bile aleyhisselam ne diyor? Millet Babalarımın milletine uydum. İbrahim, İshak, Yakub. Yani Peygamberler örnek insanlar. Uyulması gereken insanlar. Allah ile kulları arasında dini tebliğde aracı olan insanlar. Demek ki arkadaşlar bu edep bu ahlak çok önemli bir ahlak. <gülüyor> evet. <gülüyor> Demek ki o zaman dinde tartışma, dinde mücadele, dinde mira yasaklanmış bir şey. Hele hele bu az önce olduğu gibi peygamberin huzurunda oluyor ve sesler yükseliyorsa bu çok daha tehlikeli bir şey. Tabi bugün Peygamber huzurumuzda olmadığı için, yeryüzünde olmadığı için, yeryüzünün üzerinde olmadığı için, altında olduğu için, vefat ettiği için, bu dünyadan ayrıldığı için artık bizim yani ne yapmamamız gerekiyor? Yani bizim böyle bir Peygamberin huzurunda kavga edip ses yükseltme gibi bir durum yok. Ancak ne var? Mescid-i Nebevi'ye gittiğimiz zaman, Mescid-i Nebevi'de ses yükseltmek gibi bir sakınca var. Rivayet yine nerede? Bukhari'de. Mescid-i Nebevi'de iki tane Taif'li. Taif biliyorsunuz Mekke'ye 70 kilometre yakınlıkta. Medine'ye bugünün işte kilometre hesabıyla 500 kilometre uzaklıkta bir yer. Medine'de, Taif'ten Medine'ye gelmişler. Camide, mescid camide, Mescid-i Nebevi'de yüksek sesle konuşuyorlar. <gülüyor> Hz. Ömer bunları getirin bana diyor. Getirin bakayım bunları bana. Getiriyorlar. Diyorlar ki Ömer... Nerelisiniz? Diyorlar ki taifliyiz. Diyor şayet taifli olmasaydınız. Sizin diyor sırtınızı ne yapardım? Sopayla Ömer'in meşhur neyi var? Asası var değil mi? Ömer'in meşhur asası var. Şayet diyor taifli olmasaydınız ne yapardım sizi? Sopalardım, döverdim. Çünkü Allah ne diyor seslerinizi diyor. Şu an siz diyor peygamberin mescidindesiniz. Peki biz buradan nasıl bir ders çıkaracağız? Burada Türkiye'de yaşayan insanlar olarak Peygamber'in sünneti üzerine Peygamber'in sözü üzerine bir söz Tanımayacağız. Peygamber diyorsa ki paçanı kısalt Daha Artık paçanı uzatmak yok arkadaşlar kusura bakmayın. Peygamber diyorsa ki Şöyle yap O şekilde yapmaktan başka bir seçeneği yok. allah Teala çünkü bunu sana emrediyor. لِمُؤْمِنِ لِمُؤْمِنِ Allah ve Resulü bir em emrettiği zaman, bir buyrukta bulundukları zaman, bir erkek mü'mine, kadın bir mü'mine, o konuda seçme hakkı yoktur. Yani sesini sesinin üzerine yükseltmek yasaksa kendi hevanı, görüşünü Peygamberin senden istediği bir emre emrin üzerine çıkarmak ne olur? Çok müttehlike arkadaşlar. Sahabeler onun için korkuyor. Bak Ömer yani laylaylom değil bizim gibi yani. Ayet iniyor. Peygamberle konuşurken fısıl fısıl konuşuyor. Sır verir gibi bir sesine, konuşuyor. <gülüyor> Ömer'in sopası radıyallahu anh'ın sopası çok meşhur. Hatta seleften şöyle bir söz var. Diyorlar ki Zırratu Ömer eşeddu aleyna min seyfi haccac Diyorlar ki Ömer'in sopası sopasının acısı vurduğu zaman hiddetlenmesi Haccacın kılıcından bizim için daha ağır. Yani Haccacın kılıcı kafa kesiyordu. Ömer sırta vuruyordu ama Ömer'in o vuruşu, Ömer'in kızması insanlara daha neydi? Ağır, ağır geliyordu. Daha ağır geliyor. Evet bir sonraki hadise geçerek geçelim. Bir sonraki hadiste <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalık anındaki diğer rivayetlerden anlıyoruz. Ölüm hastalığı anındaki durumu var. Aleyküm selam ve reklentler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Buhari'nin rivayetinde rivayet bu hadisi kitabında 13 yerde rivayet ediyor. 13 yerde. Diyor ki Buhari haddesena İsmail haddeseni Malik an Hişam ibn Urva an Ebi'hi an Ayşe Alimler diyor ki Buhari'nin en sahih senetlerinden bir tanesidir bu. Yani ezberleyim bu senetleri. Malik Malik kimden rivayet ediyor? Hişam. Hişam kimden rivayet ediyor? Babasından, Urve'den. Urve'de kimden? Aişe'den rivayet ediyor. Aişe diyor ki radiyallahu anhâ, Ummul mu'minin, enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle fî maradihî Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde hastalanmıştı. Hastalığında şöyle buyurdu. Buhari'nin diğer bir yerinde gelen rivayette fi maradhihillazi mat fihi hangi hastalığı bu Peygamberimiz vefatla hastalandı ama bu hastalığı ölüm hastalığı yani o hastalıktan kalkamıyor iyileşemeden vefat ediyor öyle mesela قال في مرضه الذي مات فيه مروا ابا بكر يصلي بالناس Abu insanlara ne yapsın bir rivayette yüslî linnas Burada diyor ki binnas binnas değil yanlış anlamayın. O kadar uzak olmayın arkadaşlar. Binnas insanlara imamlık yapsın demek. Linnas namaz kıldırsın yani insanlar onun namazına bakarak namazı öğrensinler. Heyet, heyetiyle, şekliyle, ruknüyle, sünnetiyle, vacibiyle. <gülüyor> Ali Radıyallahu Anh çok güzel bir sözü var. Ebu ilgili. Diyor ki: Allahu Teala'nın diyor dinimiz için razı olduğu adamdan dünyamız için neden razı olmayalım? Yani sahabelerin namazı gibi önemli bir ibadeti için Allah o toplulukları kimi imam olarak seçip razı olmuş? Ebu Bekir Radıyallahu Anh. Yani dünyamız da almayla, satmayla, kol kesmeyle alakalı, yönetimle alakalı, dünyalık işlerimizle alakalı neden razı olmuyorlar ki Ebu Allah şiirleri, <gülüyor> Allah ravizeleri kahreylesin. Onlar bu sahabeye dil, uzatarla, dil uzatıyorlar. Onu kafir görüyorlar. E, Ali radıyallahu anhuya tutunmaya çalışıyorlar ki Ali radıyallahu onlardan beri, onlardan uzak. Ne güzel bir söz söylüyor bak. dinimiz için razı olduğu kişiden Allah'ın dinimiz için razı olduğu bu kişiden neden razı olmayalım dünyamız için? Tabi rivayette Bilal geliyor peygamberimize diyor ezan vakti geldi, namaz geldi. Peygamber aleyhisselatü vesselamın namaza verdiği önem o kadar büyük ki arkadaşlar. Üç kere aleyhisselatü vesselam kalkmaya çalışıyor. Üçünde de küt bayılıyor. Yani hastalık var. Hastalık. Ateş. Bizlerden birisi, iki kişinin ateşi. Ateşlendiği kadar ateşleniyor Aleyhisselam. Ağır ateş, ağır hastalık. Aleyhisselam kalkıyor, yığılıyor. Ayılınca namaz diyor, es-salah, es, -salah, es -salah. Yine kalkmak istiyor, yine es diyor. Yine bayılıyor, yine es-salah. Namaz, namaz, namaz. Düşünsenize dünyadan ayrılmadan önce ibadet olarak tavsiyesi, vasiyeti ne? Namaz. Bakıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın kalkmaya tahkiki yok. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve bunu anlıyor. Diyor ki muru muru ebabek yusalli bilmez. Abu Bekir'e emredin insanlara ne yapsın namazı okulur. Artık kalkamıyor Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bizim azıcık bahane hastalık bahanemiz olsa diyor, cemaate gitmeyelim. Bahane var hastalık var. Dışarıda taktan bir hüzünlü şey yağmur yağıyor. Cemaat etmek için bahane çok. Allah Resulü Aleyhisselam'ın koluna giriyorlar. Ve bayılıyor. Ayılıyor namaz diyor. Yani cemaat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şayet insanlar diyor ezanda olan ve ilk hafta olan fazileti onlara verilen ecri Allah katındaki değeri bilselerdi ne yaparlardı? Kura çekerlerdi. Allah'a hamdolsun yani bu bakımdan insanlar gaflette. Neden? Gaflette olmasaydı ne olurdu biliyor musunuz? Düşünün kendinizi. Namaza gidiyorsunuz. Ezandan bir saat önce kura, kura işlemi var orada. Namaza kağıtları yazıyorlar. isimlerinizi Buhari, kağıdı katla. Mustafa kağıdı katla. Levent, Şakir. Kağıtları katlıyor caminin önünde. Sonra <gülüyor> kura çekiyorlar. Şimdi noter falan da var. Belki noter de gelirdi. Şahit olurdu. Diyorlar ki ilk defa çıkanların isimleri şunlar. 15 tane kişi gelecek diyelim camide. Yasin ismi çıktı. Mustafa sen çıkmadın. Yani insanlar gaflette olmasa bunu yaşayacaktık. Yanlış mı? Değil mi? Ama gafletteyiz. Onun için ezanla iki dakika önce gittiğin zaman herkes birbirine buyur diyor. Buyur buyur sen buyur. Yok lütfen lütfen buyur. <gülüyor> halbuki, halbuki caminin önünde bir sandık kutu kurup isimlerine yazılıp kura çekerler. Yani Peygamberimiz kura çekerdiniz diyor ya bilseydiniz. Yani O sözü çok ilginç değil mi? Peygamber bugün kalksa, namazınıza baksa, kıbleye dönmeniz hariç sizin kıldığınız namazdan hiçbir şey tanımazdı. Her şeyiyle gaflet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, insanlar cemaatte olan fazileti bilselerdi, cemaatle namaz kılmanın faziletini bilselerdi, ne yaparlardı? Ona, لأتوها, namaza gelirlerdi. Nasıl? Habwan, habwan. Nasıl gelirlerdi? Sürünerek. Peygamberin bak bu sözüyle Buhari'nin şu şurada anlattığı rivayet birbirine yapıyor? Destekliyor. Aleyhissalatu vesselam sürünüyor namaza gelmek için bakın. Ateşi var, hastalanmış, hastalık ağır. Namaz diyor, kalkıyor, bayılıyor, yere düşüyor. Yine kalkıyor. Sürünüyor Aleyhissalatu vesselam. Namaz için sürünüyor. Hiç bu duruma geldiniz mi? Hayatınızda böyle bir namaza sürünme, namaza giderken böyle. Var mı? Evet. <gülüyor> Ayşe diyor ki radiyallahu anha <gülüyor> Ayşe babasını tanıyor radiyallahu anhum cemian. Allah onlardan razı olsun. Onları razı eylesin. Onları, onlara buğz edenleri helak etsin Aişe radıyallahu anh diyor ki Ebu Bekir namaza kalktığı zaman ağlar. Ağlamasından da insanları, yani insanlar bir şey duymaz. Onun ağlaması. Bir rivayette diyor ki, Aişe radıyallahu yine Buhari'de Ebubekir diyor, İnne Ebubekir raculun esif Esif ne biliyor musunuz? Esif yumuşak, merhametli, ee, çok hüzünlü böyle, mahzun bir adamdır. Bir rivayette diyor ki ''İnnehu raculun rakîk'' ince bir adamdır. Kur'an okuduğu zaman ağlıyor. Yani i̇mamlık için babam olmaz. <gülüyor> Tabii Ayşe'nin radıyallahu anha'nın buradaki niyeti bu değil. Buradaki niyeti ne biliyor musunuz? Buradaki niyeti başka rivayetlerde geliyor. Ayşe radıyallahu anha insanların babasından nefret etmemesini istiyor. Niye? Çünkü babası Ebu Bekir radıyallahu an kimin yerine geçip imam, imam olacak? Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat etmesi yahut gelmemesi ve onun yerine gelecek olan bir kimse her zaman için ne olur? Çok arzu edilen bir insan olmaz. Çünkü yerini bıraktığı, yerini aldığı kimse kim? Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe diyor ki radıyallahu anh'a Ebu Bekir ağlar. Kur'an okurken nazlıdırsınızlar, hüzünlüdür. İnsanlar onun okumasını duyamaz. Aynen böyle diyor. Ama amaç o değil. Amaç yani Ayşe radıyallahu anha fakih bir kadınmış. Öyle olduğu için zaten ümmet çok istifadetti Ayşe radıyallahu anha. Diyor ki Ayşe, "Hemur Ömer'e felliy salli. Ömer'e söyle Ömer namaz kılsın." Peygamber dedi ki "Ömer kıldırsın namaz." Ondan sonra üç defa tekrar diyor. Eee Diyor ki alimler peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir şey istendiği zaman üçten fazla istenmezmiş. Yani üç kere bir şey söylüyorsun. Peygamber bunu yapmıyorsa veya isteğin yerine gelmiyorsa daha dördüncü ısrar edemezsin. Peygamberle bir edep, teeddüp, adab ahlak var. Ayşe tekrarlıyor üç kere. Bakıyor ki peygamber aleyhissalatü diyor ki Ebu Bakır'a emredim Ebu namaz kız. Ayşe radiyallahu anh'a hafzaya geliyor diyor ki hafsa kim? ve Ayşe'nin neyi? Kumaz'ı. Kuma. Kuması ve ayrıca neyi? Komşusu. Odalar yan yana. Ve Aişe'de, Hafsa'da bu ümmetin en hayırlıları olan Ebu Bekir ve Ömer'in kızları. Yani ikisinin de babası peygamberin kayınbederi. Ve <gülüyor> diyor ki Aişe Hafsa'ya Kuli Diyor ki diyor peygambere İnne Bekir, İzâ qâme fî mekâmike lem yusmi'in nâse minel buka' فَمُرْ عَمَرَ فَلْيُسَلِّ الْنَّاسِ Deki diyor peygambere de ki Ebu Bekir çok ağlar Kur'an okurken insanlar onun ağlamasından Kur'an'ı işitmezler Ömer kılsın onu yerine Hafza'da geliyor <gülüyor> peygambere diyor ki Ya Resulallah Ömer'e emret de Ömer e namaz kısın Ebu Bekir, hüzünlü bir adam ağlayacak ağlayan bir adam Peygamberimiz diyor ki إِنَّ كُنَّ لَأَنْتُنَّ سَوَاحِبُ يُوسُف Vallahi diyor kadınlar Yusuf'un başına çorap örenler var ya Aynı öylesiniz diyor savaşıb Yusuf Tabi burada ilk kastetilen kim? İmra'atul Aziz O dönemin Kralının Karısı Kadın Yusuf'a bağlanmış Yusuf tutkunu aleyhisselam Kadın ne yapıyor? O bölgenin ileri gelen kadınlarını saraya davet ediyor. Onlara ne hazırlıyor? Yemekler. Meyveler, yemekler hazırlıyor. Oturacakları güzel yerler hazırlıyor. Sanki amacı ne? Onları ne yapmak? Ağırlamak, misafir etmek. Misafir etmek. Yani böyle gösteriyor kendini. Gelin, misafirim mi olun, ikram edeyim. Ama niyetinde ne var, isteğinde ne var? Yusuf Aleyhisselam onlara gösterip Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini görünce ha bu kadın haklıymış gerçekten. Yani onu mazur görmek var. O kadını mazur görmek var. Yani Diyor ki alimler kadınlar hep böyledir. Kadınlar tamam, sana bir şey söyler ama o söylediğinin ardında başka bir şey vardır. O söylediğinin ardında başka bir şey var. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'de ne diyor? Mâ râytu min nâkisâti aklin ve dinin evhebe bir rivayette ağlebe li min kunne. Siz kadınlardan başka diyor görmedim. Kendine hakim, akıl sahibi e, bir adamın e, sizin gibi dini eksik ve sizin gibi aklı eksik insanların bu erkeğin aklını gideren başka bir yaratık görmedim diyor Peygamberes. Yani erkeğin aklını başından alıyorsunuz diyor. Yani dininizin Aklınızın yarım olmasına rağmen Tamam mı? Diyor ki Adamın aklını alıyorsunuz Lizi lub Lub demek akıl Elbap Kur'an'ı kendine diyor Ulul <gülüyor> elbab, Akıl sahipleri değil mi? düşünmüyor musun? Peygamber diyor ki sizin gibi yani Adamın aklını alan başka kimse tanımıyorum diyor Soruyorlar sonra peygamber aslında, neden diyor kadının aklı yarım diyor ki çünkü şah kadının şahitliği Yani iki şahitlik bir erkeğin şahitliğine iş Niye din yarım? Çünkü diyor Hayız halinde, Ramazan'da hem namaz kılmıyorsun hem oruç. Değil mi? Tutmuyorsun. Bu bundan yarım. Peygamber diyor ki, siz diyor, لَاَنْتُنَّ ta'kid vurgu yapıyor. اِنَّ كُنَّ لَاَنْتُنَّ سَوَاحِبُ Yusuf. O Yusuf'un başına o çorabı ören kadınlar gibisiniz siz. Peygamber biliyor. Ayşe radıyallahu anh'ın derdi ne? Ömer imamlığa geçirip ne yapmak? <gülüyor> Ebu çekmek, almak şeyden. insanların. bakışlarından, gözlerinden. Ondan sonra diyor ki Ailesine "Borü Ebubekr'in felle yusalli bin nas." Ebu Ebubekir e emredin. Ebubekir namaz kılsın. Hafsa kimin kızıydı? kızı. Hafsa da tabii Ebubekir Hafsa Ömer'in kızı. Hafsa geliyor Ayşe'ye diyor ki "Ma kuntu le usibe min la usiba minki hayra." Senden diyor. bugüne kadar bir hayır görmedim Ayşe. <gülüyor> Benim de başıma maç olarak diyor Yani Ömer gibi, babası gibi ney? Tepkili Babası gibi ne yapıyor? Ee, tepki yapıyor Burada ne var arkadaşlar? Burada Bu hadiste Allah Resulü Aleyhisselam bir şey emrediyorsa ona ne Yerine getirilecek Ebubekir İmam olsun bitti Ebubekir olsun bitti Allah Resulü Aleyhisselam sakalları uzatın dedi bitti Sakallar uzayacak Bu şekilde bu babın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yine İmam Bukhari ile birlikte ne yapacağız? Yaşamaya Allah ömür devam edeceğiz. Cuma günü görüşmek üzere. Subhaneke Allah'a emanet Ve hamdik. <gülüyor>